57. Sular ve çeşitleri Dürrül Muhtarda ve bunun açıklaması olan Reddül Muhtarda buyuruyor ki, Küçük abdest yani namaz abdesti ve boy abdesti yani gusl abdesti almak için mutlak su kullanılır. Yani mutlak su hem temizdir hem de temizleyicidir. Mutlak su demek, ismi yanında, Başka kelime söylenmeyen, yalnız su denilen sulardır. Yağmur, dere, nehir, kaynak, kuyu, deniz ve kar suları mutlak sudur. Müstamel su ve pis su ve çiçek suyu, üzüm suyu gibi, cinsi sıfatı da söylenen sular mutlak su değildir. Bunlar ile amdest ve gusl alınmaz. Bunlara mukayyet su denir. Zemzem suyuyla amdest ve gusl alınır. Mekruh dahi değildir. Güneşte durmuş su ile de caizdir. Fakat tenzihen mekruhtur. Ağaçtan, ottan, meyveden, asmadan çıkan, damlayan su temizdir. Fakat bunlar ile ve bunları sıkarak çıkarılan sular ile amdest ve gusl caiz değildir. Mutlak suya temiz bir şey karışınca, Karışan şey, sudan fazla ise, su mukayyet olur. Karışan şeyin fazla olması, dört türlü olur. Birincisi, katı şeyin, mesela süngerin, otun suyu tamam emmesiyle olur. İkincisi, sabun gibi temizleyici maddelerden olmayan bir şeyin, su ile ısıtılması ile olur. Et suyu, bakla suyu böyledir. Bu halde, Suyun üç sıfatı değişmese de ve su akıcılığını kaybetmese de mukayyet su olur. Sabun, sedir gibi temizleyici maddeyle ısıtılan su akıcılığını kaybederse mukayyet olur. Üçüncüsü bir katı cismin suya soğukta karışmasıdır. Karışan madde suyun ismini değiştirirse koyu olmasa da mukayyet su olur. Safranlı su Demir sülfatlı, zaçlı su, boyacılıkta, mazılı su, dabakçılıkta kullanılacak kadar madde erimiş ise böyledir. Hurma nebizi de böyledir. Hurma, kuru üzüm, soğuk suda bırakılır. Şekeri suya geçince, kaynayıncaya kadar ısıtılır. Soğunca süzülür. Bu sıvıya nebiz denir. Isıtmadan süzülürse naki olur. Suyun ismi değişmediği zaman, su koyu olursa, akıcılığı kalmazsa, mukayyet olur. Akıcılığı kalırsa, üç özelliği değişse bile temiz kalır. İçine safran düşerek boyanmış su, fasulye, nohut, yaprak, meyve ve otların soğuk suda kalarak, rengi veya kokusu, tadı değişen su, böyledir. Doymuş tuz eriyikleriyle abdest ve gusül caiz değildir. Dördüncüsü, suya mai halinde bir maddenin karışmasıdır. Küçük havuza mai, sıvı halinde bir temiz cisim karışınca bu sıvının üç sıfatı da suya benzemiyorsa, karışımın iki sıfatı bozulursa mukayyet olur. Biri değişirse mukayyet olmaz. Sirkeli su böyledir. Bir veya iki sıfatı suya benziyorsa Karışımda, suyun benzemeyen bir sıfatı değişince, mukayyet olur. Sütlü su böyledir. Çünkü kokusuz olmaları benziyor. Kavun suyu karışan su da böyledir. Çünkü renksiz ve kokusuz olmaları benziyor. Üç sıfatı da suya benziyorsa, karışan sıvı miktarı sudan çok veya müsavi ise, mukayyet olup, abdest ve gusul caiz olmaz. Müstamel Abdeste gusulle kullanılmış suyun karışması böyledir. Müstamel su, temiz kabul edildiğine göre böyledir. Müstamel suyun küçük havuza, kurnaya akması ve abdestsizin elini ayağını sokması veya kendi girmesi hep aynıdır. İçine su akmayan küçük havuzdan abdest alanların derisine değen su miktarı, yarısı olduğu ve havuza az da olsa Necaset düştüğü bilinmedikçe buradan abdest almak caiz olur. Her gün suyu değiştirilen küçük havuzda birçok kimseler abdest alsa ve müstamel suları havuza tekrar düşse caiz olur. Fakat bu havuza pek az da necaset düşerse abdest almak caiz olmaz. Bazı alimlere göre küçük havuza bir uzuv sokulup yıkanınca bütün havuz müstamel su olur. Bunun için Su bol olan yerlerde, uzuvları havuzda yıkamamalı, havuzdan avuçla su alıp, dışarıda yıkamalıdır. Suyu olmayan yerlerde, cahiz diyen alimlere göre, havuzda abdest ve gusl alınabilir. Gasp edilen su ile abdest, sahih ise de haramdır. İçinde, akıcı kanı olmayan hayvan ölmüş, mutlak su ile abdest ve gusul caizdir. Akrep, Tahta kurusu, sivrisinek ölüsü bulunan su ile caiz olur. Kan emmiş sülük ölünce caiz olmaz. İpek böceği ve yumurtası ve necasette yaşayan kurtlar, bağırsak solucanları ve meyve kurtları temizdir. Bunlardaki necaset bulaşıkları pistir. Suda yaşayan balık, yengeç, su kurbağası suda ölünce bu su ile abdest ve gusl caizdir. Toprak kurbağası ve yılanından akıcı kanı olmayanları da suda ölünce caiz olur. Bütün bunlar sudan çıkarılıp ölünce ölüleri suya düşerse yine caiz olur. Kurbağa suda parçalanırsa yine caiz olur fakat içilmez. Çünkü eti haramdır. Ördek, kaz gibi karada doğup suda yaşayan hayvan ölünce, Küçük havuz netz olur. Hanefi'de küçük havuza, Şafii'de ise kulleteinden az olan suya az necaset düşerse, üç sıfatı değişmese de netz olur. İnsan içmez ve temizlikte kullanılmaz. Üç sıfatı değişirse, bevl gibi olup hiçbir şeyde kullanılmaz. Kulletein 500 rıttıldır. Rıttl 130 dirhem, dirhem 3,36 gramdır. Kulletayn 220 kilogram olmaktadır. Uzun zaman durmakla üç sıfatı değişen su pis olmaz. Kokan suyun sebebi bilinmezse temiz kabul edilir. Başkasına sorup araştırmak lazım değildir. Mutezile'ye inat olmak için bazen nehir yanında havuzdan abdest almalıdır. Görünen veya görünmeyen necaset Hanefi'de akar suya ve büyük havuza, Şafii'de kulleteyn miktarı olan suya, Malikide ise herhangi miktardaki suya düşerse, pisliğin üç eserinden biri, yani rengi, kokusu veya tadı belli olmayan her tarafından abdest ve gusul caiz olur. Mesela leş varsa veya insan veya hayvan bevl yaparsa, veya yırtıcı hayvan içerse, aşağı tarafında bir eseri görülmezse, caiz olur. Bazı alimlere göre, caiz olması için, necasete değen suyun, değmeyen sudan az olması lazımdır. Suyun devamlı akması şart değildir. Nets yere su dökülerek, bir metre kadar akar, üç sıfatı giderse, temiz olur. Birinde temiz, ötekinde pis su bulunan iki kap, 1 metre kadar yüksekten dökülünce havada karışırlarsa yere düşen su temiz olur. Saman çöpünü sürükleyen suya akıcı su denir. Eni 10 zira, 4,8 metre, boyu da 10 zira olan kare şeklindeki havuza büyük havuz denir ki satı alanı 100 zira kare yani 23 metre karedir muhiti çevresi 17 metre olan dairenin satı da 23 metrekaredir. Derinliğin az olması zarar vermez. Bir kimse, bir çukurdan, bir yol açarak, çukurdaki su, bu yolda akarken, bundan abdest alsa, müstamen suyu bir yerde toplansa, buradan da yol açıp akıtılsa, akan su ile başkası abdest alsa ve su yine bir yerde toplansa, Yine yol açılsa, böylece hepsinin abdesti kabul olur. Necaset eseri görününceye kadar, akan su temiz olur. Bu misalde, müstamel su, nets kabul edilmiştir. İçine devamlı su akan ve devamlı taşan veya içinden devamlı su alıp, iki alış arası su hareketsiz kalacak kadar uzamayan, küçük havuz ve hamam kurnası akar su demektir bunların her tarafından abdest alınır. Müstamel suyun üstten taşması lazımdır. Dipteki delikten akarsa, akarsu gibi olmaz. Havuzun çok küçük olup, müstâmel suyun hepsinin akıp gidebilmesi şart değildir. Havuzun yüzü, buz tutmuş ise, buzu delince, su buza değmiyor ise, havuzdaki suyun yüzüdür. Eğer değiyor ise, delikteki suyun yüzü demektir. Net suya temiz su gelip, karşı taraftan taşarsa, eseri kalmayan tarafları temiz olur. İçindeki kadar su taşınca hepsi temiz olur. Taşan su, necaset eseri görülmedikçe temizdir. Leğen kova gibi kaplar da böyledir. Mesela net kova, doldurulur ve taşarsa, necasetin 3 eserinden biri görülmeyince, su da kova da temiz olur. Mâ-i yani abdeste veya gusülde kullanılan, yahut kurbet olarak kullanılan su, mesela yemekten önce ve sonra, sünnet olduğu için el yıkamakta kullanılan su, yıkanan uzuvdan ayrılınca net olur. Bazı âlimlere göre, başka uzva, elbiseye, yere düştükten sonra net olur. İlk düştüğü yeri kirletmez. Ebu nasr Ak'ta, Rahmetullah İleyh Kuduri Şerinde diyor ki: Bir suya temiz şeyler karışsa su ismi değişmedikçe rengi dönse bile onunla abdest alınır. Yolda rastlanan bir suyun temiz olduğu iyi bilinir veya temiz olduğu çok zannedilirse bununla abdest alınır. Hatta su az ise buna necaset karıştığı iyi bilinmedikçe Bununla abdest alınır ve edilir. Teyemmüm edilmez. Çünkü her suyun aslı temizdir. Zan ile pis olmaz. Halbuki zan ile aslı üzere kalır. Yani temiz kabul edilir. İbadetler fazla zannedilmekle temiz ve doğru olur. İman, itikat ise çok zan ile doğru olamaz. İyi bilinmekle doğru olur. Hamama giren kimse, kurnayı veya havuzu dolu görse içine necaset bulaştığını bilmedikçe o suyla abdest alır ve gusledebilir su akıtıp kurnayı taşırmaya lüzum yoktur artıklar bir kaptan veya küçük havuzdan bir canlı içerse kalan suya artık denir sıvı ve yemek artıklarının temiz olup olmaması Artığı bırakanın tükrüğü gibidir. Her insanın tükürüğü ve artığı temizdir. Kâfirin, cünübün artığı da temizdir. Cünüp denize dalıp çıkınca, sonra su içerse temiz olur. Yani, su içmesi, ağzını yıkamak olur. Artığı, müstamel su oluyor ki, müstamel suya net diyenler vardır denirse, müstamel olan, kalan su değil, içtiği sudur. Cünübün, yıkanmak için tas yerine kurnaya avcunu sokup su alması caiz olup, kurnadaki su, müstamel olmadığı gibi, cünübün artığı da müstamel sayılmamıştır. Kadının artığını, yabancı erkeğin içmesi ve erkeğin artığını, yabancı kadının içmesi, lezzet alacağı için mekruhtur. Oğlanların berberlik yapması ve hamamda kesilemesi de lezzete sebep olursa, Mekruh olur. Başkasının tükürüğü de böyledir. Eti yenen hayvanların ağzına net sürülmedikçe, Artıkları temizdir. At da böyledir. Denizde ve karada yaşayan, Akıcı kanı olmayan hayvanlar da böyledir. Bütün bunların artıklarıyla, Abdest ve gusl alınır ve necaset temizlenir. At sütü temizdir, içilir. Domuzun, köpeğin ve yırtıcı hayvanların, ve henüz fare yiyen kedinin artıkları, etleri ve sütleri kaba necasettir. Bunları yemek, içmek haramdır. Artıklarını abdeste, gusülde ve temizlikte kullanmak caiz değildir. İlaç olarak da kullanılmaz. Maliki mezhebinde domuz ve köpek temizdir. Fakat bunları yemek, Maliki mezhebinde de haramdır. 27 Haziran 1986 tarihli Türkiye gazetesinde diyor ki, Ottawa Üniversitesi müteahhsisleri, 16 millet üzerinde yaptıkları tetkiklerde domuz etinin karaciğerdeki öldürücü siroz hastalığına sebep olduğunu tespit ettiler. Fil ile maymun da yırtıcı hayvandır. Bunlar avlarını dişleriyle parçalar. Henüz şarap ve alkollü içki içmiş olan insanın artığı da böyledir. Sarhoş içkiden sonra üç kere diliyle dudaklarını yalayıp, tükürüğünü yutar veya atarsa, sonra içtiği suyun artığı netz olmaz. Yani, tükürüğünde içkinin kokusu ve tadı kalmaması lazımdır. Sokakta gezip, hep pislik yiyerek, eti kokan tavuk, koyun ve devenin eti ve artığı mekruhtur. Böyle tavuk, üç gün, koyun, dört gün, deve ve sığır, on gün sokağa bırakılmazsa, eti ve artığı mekruh olmaz. Necaset yedikleri bilinmezse, Artıkları mekruh olmaz. Temiz su varken, Mekruh olan artıklarla, Ve yırtıcı kuşların artığı ile, Ve fare yediği bilinmeyen, Kedinin artığı ile, Ve farenin akıcı kanı olan yılanın artığı ile abdest almak, Tenzihen mekruhtur. Yırtıcı kuşların gagası temiz ise, Artıkları mekruh olmaz. Farenin, kedinin eti net ise de, Artıklarına müstesna olarak kaba necaset denilmedi. İkisinin artığını yemek, içmek, zenginler için mekruh oldu. Fakirler için mekruh değildir. Eşek ve katır artığı temizdir. Fakat temizleyici olup olmadığı şüphelidir. Yaban eşeğini yemek caizdir ve artığı temizdir. Su bulunmadığı yerde, mekruh olan artık ile abdest almak mekruh olmaz. Böyle artık su varken teyemmüm edilmez. Temiz su yok iken, eşek katır artıyla abdest alınır ve sonra teyemmüm edilir. Küçük çocuğun elini suya sokması, kedinin artığı gibidir. Yani, eli temiz olduğu bilinmiyorsa, bu suyla abdest almak veya içmek, tenzihen mekruh olur. Artığı mekruh olan bir hayvanın üzerindeyken, namaza durmak mekruhtur. Bir hayvanın teri, artığı gibidir. Mesela eşeğin teri temizdir. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz.